من أعلى، حتى كما ينبغي السلام على جميع التبريرات محمد المنتظر محمود البطل، إليك آتي وصلت من أما بعد.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 İza azzet bir akuz zennetin İslam. <gülüyor> Velâ yeza'allahu taala izzul İslam ve ehlehu ve yunqizü'ş-şirke ve ehlehu ma azzet Mudaru ve Yemen. <gülüyor> Sabaqa Resulullah fil kal, el kemakal. Aziz ve müterem ve değerli kardeşlerim Allah-u Teala Hazretleri'nin selamı, rahmeti, bereketi, insanları ikramları, lütufları, nimetleri dünyada, ahirette üzerinize olsun. allah Teala Hazretleri sizleri ve bizleri sevdiği kullardan eylesin. İki can da aziz eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim başımızın tacı gözümüzün nurudur serverimizdir, efendimizdir her şeyimizdir allah Teala Hazretleri bizi dünyada onun sünnetinden ahirette de komşuluğundan ve kurbiyetinden ayırmasın Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyacağız ama bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce başta peygamber efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye ve sonra onun cümle âlinin, ashabının etbaının ve manevi halifeleri Sadat ve Meşahiturku Ali'yemizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Zahidi Bursa'ya kadar güzeran eylemiş olan cümle mürşitlerimizin Evliyaullah'ın ariflerin, kamillerin mukarreplerin elvasıl ilallah olan büyüklerimizin ruhları için şu hadis-i şerifleri ve rivayet etmiş olan alimlerin, ravilerin ve kitabımı okuduğumuz kitabı yazmış olan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, kendisinden feyze aldığımız Muhammed Saidi Bursavi hocamızın ruhu için, şu beldeleri fethetmek için buralara kadar gelip cihad etmiş olan beldemizin medar-ı iftiharı, mihmandarı, peygamberi Ebu Eyyubel Ensari Efendimizin ve sahib-i kiramın, İstanbul'da mektum bulunan sahib ikramın kiramın ruhları için, Yuşa aleyhisselamın, ve sair peygamberlerin ve cümlesinin, alinin, ezvacının, ashabının, etbaının, müminlerinin ruhları için ve uzaktan, yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek maksadıyla, kardeşlik, sevgi ve bağlılık duygularıyla vefa duygularıyla şu camiye gelmeye devam edip gelip bu hadis-i, hadisi şerifleri can kulağıyla dinleyen siz kardeşlerimizin de ahirete geçmiş olan Müslüman bütün geçmişlerinin annelerinin, babalarının, dedelerinin, minnelerinin, ecdad-ı ceddat-ı akraba-ı kardeşlerinin, evlatlarının, yakınlarının, dostlarının, arkadaşlarının ruhları için bir de isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş Müminin-i ve müslümin Müslümanat, Bütün diğer mümin ve Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına bizlerden bir hediye olsun. Tabi okuduğumuz nihayet bir Fatiha, üç ihlastır ama Allah kabul ederse, kayıp hazinelerinin kapılarını açarsa, her birine ayrı ayrı ikram ederse, rahmeti o kadar çoktur, hazineleri o kadar sonsuzdur ki, hepsi ihya olurlar. Allahu Teala Hazretleri hepsinin ruhlarına ikram eylesin. Ruhları şad olsun, kabirleri nurda olsun, makamları âlâ olsun, dereceleri yücelsin. Allah kabirlerini cennet bahçesine tahvil eylesin. Onlardan ve bizlerden razı olsun. Buyurun bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbim. doğumuz. hadisi şerifler. Ramuzul Ehadis kitabımızın 54. sayfasında 11. hadisi şeriften başlıyor, devam edecek. Okuyabildiğimiz kadar okuyacağız. Bu 11. hadis-i şerif Arap kabilelerinin iki tanesiyle ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şaddad bin Evs radıyallahu anh, bileyim, rivayet ettiğine göre buyurmuş ki İzâ Azet Rebi'atı Rebi'ah kabilesi galip oldu mu? Aziz oldu mu? Hakim oldu mu? Zellel İslam İslam hor ve zelil olabilir. O herifler aziz olurlarsa Müslümanlık sıkıntı çekebilir. Hor ve zelil olabilir. Lâ yezalullâhu teâlâ yüzzil İslâm. Allah Teala Hazretleri daima İslam'ı günden güne yükseltecektir ve ehlehu ve Müslümanları da yükseltecektir. İslam'ın ehli olan onun Müslümanları da yükseltecektir ve yenkusu şirke ve ehlehu müşrikleri ve şirkin ehlini şirki ve müşrikleri şirkin ehlini de günden güne azaltacaktır. Ma azet Mudaru ve yemeni. Mudar kabilesi ve Yemen ahalisi aziz olduğu müddetçe. Yani İslam'ın izzeti Mudar ve Yemen'in izzetine bağlı. Zilleti bunların düşmanı olan ve bir kabilesinin galibesine bağlı. Onun için Mudar kabilesi, kabile grubunun ve Yemenlilerin galip olmasını ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Malum, Peygamber Efendimiz İslam'ı getirdiği zaman Mekke-i Mükerreme'deki insanların pek azı hemen kabul ettiler. 13 sene uğraşıldı, 40 kişi kadar bir Müslüman grubu Teşekkür edebildi. Ondan sonra azgınlıkları arttıkça arttı. Muhalif müşriklerin, kafirlerin öldürmeye kastettiler Müslümanları. bazıları da öldürdüler. İşkence yaptılar. Öldürdüler de şehit ettiler yani. Peygamber Efendimiz de hicret ile emretti. Allah-u Teala Hazretleri başka bir şehre gitmeye ruhsat duyurdu, emir buyurdu, hikmetleri var her şeyde. Medine-i Münevvere'ye gittiler ve sonunda Medine-i Münevvere'de İslam kuvvetlendi, çeşitli savaşlar oldu, de fethedildi. Bütün muhalif kabileler de tepelendi. Arap yarımadasında puta tapılmaz bir durum meydana geldi Allah'ın yardımıyla. ne Arap Yarımadası 15-20 yıl içinde İran'a yöneldi mücahitler İran'ı fethettiler Horasan'a ulaştılar Mavera'ın Nehre ulaştılar efendim Kafkasya'ya ulaştılar Diyarı Rum Romalıların, Bizanslıların elinde olan diyarlara geldiler Afrika'yı geçtiler Asla sokuyamışla dayandılar. Neden? Onların dünyada bir tek meslekleri vardı Müslümanlık. Bir tek emelleri vardı İslam'ın yayılması. Bizim gibi tüccar, memur, amir, asker, efendim, e, işçi, patron vesaire filan değil miydi onlar? Onlar insan değil miydi? Onların işleri yok muydu? Çoluk çocukları yok muydu? Tarlaları, bağları, bahçeleri yok muydu? Vardı ama Allah'ın dinine hizmet etmek en büyük gayeleriydi. Ve Allah yolunda mallarını ve canlarını feda etmek idealleriydi. Bir savaşa gidip de ölmeden döndükleri zaman ağlıyorlardı, üzülüyorlardı. Şehit oldukları zaman seviniyorlardı. Bireleri şehit olduğu zaman ailelerinden iftihar ediyorlardı. Kadın da böyleydi, erkeği de böyleydi. Hani kadınlar mızıkçılık etmiyordu. Uhud Harbi'nde mübarek bir Müslüman hatunun kocası ölüyor. Kardeşi ölüyor, evladı ölüyor. Diyorlar ki falancı öldü, filancı öldü, filancı öldü, öldü. Hazreti Muhammed Mustafa nasıl diye soruyor. Elhamdülillah hayattadır, sağdır, salimdir, selamettedir. Düşmanlar ona zarar veremediler. Eh, o sağ olduktan sonra bana bütün müsibetleri efendim sabırla karşılamak kolay olur. E, şimdi atlatırım diyor. Yani Resulullah'ın sağlığını istiyorlardı. Filâki ebi ve ümni, ya Resulallah diyorlardı. Annem, babam, canım sana feda olsun ey Allah'ın Resul diyorlardı. Dikkat ederseniz insan annesi babasını kurtarmak canını verir. Ölür yani. Annesi babasına birisi saldırsa saldırırsa hangi evlat var ki yani o saldırgana şey yapmasın? karşı çıkmasın, öldürür. Onun için onlar canım sana feda olsun ya Resulallah demiyorlardı da fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah en sevdiğin insanlar olan annem ve babam bile sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Tabi şurası bir ibretli noktadır ki kim İslam'a hizmet etmişse aslında akıllılık etmiştir. Dünyasını da ahiretinde kurtarmıştır. Akıllı olan, doğru işi yapan odur. Kim İslam'a karşı çıkmışsa aptallık etmiştir. Devirler boyunca bu böyledir. İster firavun olsun, ister hükümdar olsun, ister komutan olsun, ister efendim general olsun, ister meraşal olsun, ister efendim zengin olsun, karun olsun, memrut olsun, ne olursa olsun. Kim Allah'ın dinine karşı çıkmışsa aptallık etmiştir. Çünkü kendisini mahvetmiştir hem dünyada hor etmiştir, hem ahirette ebedi azaba müstahak etmiştir. Yapılabilecek bir insanın kendisine yapabileceği en büyük kötülük İslam'a karşı çıkmaktır. Allah'ın dinine karşı çıkılmaz, Allah'ın emrine karşı çıkılmaz, Allah'ın emrine canlar feda edilir. Keşke benim bin tane canım olsa da, her biriyle sana bir kere daha feda olsam demesi lazım gelir has Müslümanların. Bunları niye böyle uzun boylu anlatıyorum muhterem kardeşlerim? Biz de Müslümanız elhamdülillah. Biz de Müslümanız, Peygamber Efendimiz'in zamanındaki o insanlarda Müslüman ama şu aradaki farka bak ki o zamanın insanları bulundukları şehirlerde durmuyorlardı, duramıyorlardı. Ster silahı mı diyordu, yaşlı bile olsa. Ebu Eyyub el-Ensane Hazretleri yaşlıyken geldi buraya. Peygamber Efendimiz'in halası Kıbrıs'a mücahit olarak gitti. Ver silahımı diyordu. Dedeciğim diyorlardı, sen ihtiyarladın artık sen namaz kıl, oruç tut, Kur'an-ı Kerim oku, burada cihat gençlerin işi yok diyordu. Gençleri Allah müstesna sayıyor mu? Kur'an-ı Kerim'de gençler askere gidecekti, yaşlılar müstesna diyor mu? Sak, saçı sakalı ağırdı, yaşı 60'ı 70'i geçti mi? Cihada gitmesin diye bir istisna var mı? Yok. Ver ona silah. Verim bana kılıcımı, kalkanımı, mızrağımı diye. Öne geldi bu. Ebu Ayi ve Hasta geldi. Dermansız geldi e burada şehit oldu. Böyle yaşıyorlardı. Mısırı fetheden Amrul Bil radıyallahu Rabbı Allahu A, Mısırın Mısır başşehri Fusatı kapılarını kapatmışlar. Savunmaya geçecekler. Ahaliyi. Savunmak isteyen insanlara şöyle haber gönderdi, boşuna çırpınmayın. Bizim karşınızda durmanız mümkün değil. Edebinizle aklınızı başınıza toplayıp şehrin kapısını açın, anahtarını bize verin, teslim olun. Neden? Çünkü siz yaşamak için uğraşıyorsunuz. Bütün amacınız yaşamak, canınızı malınızı korumak, benim şu ordumun içindeki aslanların her birisi ölmek için geliyor. Sizin amacınız, gayeniz yaşamak, bunların hepsi ölmeye can atıyor. Yerinde duramıyorlar. Aslanlar gibi, yani yerinde duramıyorlar. Ya. Bunlar ölmeye can atıyor. Bunların karşısında durmanız mümkün değil diyordu. Sahade sözü doğrudur. Adamlar tir tir titrediler, kapıları açtılar, şehri teslim ettiler. İyi yaptılar. Doğru olanı yaptılar yani fizans İmparator İslam'ın mesajını duydu, doğruluğunu anladı, elçiyi güzel karşıladı ama Müslüman oluverip de kendisini ve kavmini kurtarmadı. Asırlar geçti bu diyarların Müslüman olması. Halbuki kendisi evet deseydi efendim hemen o anda bu diyarlar Müslüman olacaktı. Belki daha ötelere Müslüman olacaktı. Kursatı kaçırdı. Ama Karahanlı hükümdarı Abdülkerim Satık Buğra o da demiş ki ben bırakıyorum şamanizmi, Müslüman oluyorum. Kendisi Müslüman oldu. Yesevi dervişi oldu. Ahmet Yesevi Hazretlerinin dervişi oldu. Efendim, kendisini de kurtardı. Kavbini de kurtardı. Kendisinin sevabını da kazandı. Kavbinden Müslüman olan bütün insanların da sevabı onun defterine yazıldı. Büyük insan. Onu unutmamamız lazım. Onun hayatını şey yapmamız lazım. Neden? Bir kavmin Müslüman olmasına vesile olmuş. Kapı açmış, efendim yol açmış olan bir insan. Bir de tersini düşünün ki bir kavmin mümünken, Müslümanken kafir olmasına yol açanların cehennemdeki azabını düşünün. Ne kadar büyük galalet, ne kadar büyük gaflet, ne kadar büyük cehalet, ne kadar büyük hiyanet. Ki Müslüman olmuş bir kavmi kafirleştirmeye, Yahudi veya Nasrani veya komünist veya dinsiz yapmaya çalışan insanlar da çıkmış. Tabi onlar hem kendilerine hem sözlerini dinleyen insanlara en büyük kötülüğü yaptılar. En büyük kötülüğü yaptılar. Daha büyük bir kötülük dahi sonucu olmaz. Ölüm bir kötülük değil. Ölürken insan mazlum ölürse şehit olur. iyilik olur. Yani birazcık kafası kesilinceye kadar bir sıkıntı çöker insan biter kanı boşalıncaya kadar damarlarından sıkıntı çeker. Ondan sonra zaten ilk kanının damlası yere damladığı zaman şehide ahiretteki makamı gösterilir. Zaten kanın ilk damlası damlarken zaten o bu dünyada değil köşlerini görüyor, nimetleri görüyor, zaten sevinç içinde. Yani ölümün azabını bile duymaz. Izdırabını bile duymaz. Hani ruhun bedenden ayrılışının sıkıntısını bile Allah duyurmaz. Onun için bir ibretli hadisi şeriftir ki karşımıza geldi muhterem kardeşlerim. Bir kavim, şaşkın bir kabile, Resulullah'a karşı çıkmış, şirkte inat etmiş, Müslümanlarla uğraşmış, savaşmış. şeyler de var, Peygamber Efendimiz'den sonra da Müslümanlıkla uğraşan herif-i alçaklar var. Hafızları pusuya düşürüp öldürenler var. Müslümanlara saldıranlar var ama devam etmedi. Peygamber Efendimiz'i Taif'te taşlayanlar vardı. Ama devam etmedi. Dişini Uhud'da kıranlar vardı. Taif'te topuğunu yaralayanlar vardı. Akıl Müslüman olmaktadır. Aptallık İslam'dan kaçmaktadır. Tarih. Niye tarih diye bir ilim var? İnsan niye tarih okuyor? Niye okumalı? İbret almak için. Niye allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de eski ümmetlerin hadiselerini bize naklediyor? Şimdi okuyanlar ibret alsınlar diyor. Kıssadan hisse çıkarsınlar diyor. Onun için aklı olanlar bu kıssalardan hisseleri çıkartırlar, İslam'a sımsıkı sarılırlar. Mutluluk, bahtiyarlık, saadet, selamet zenginlikte değildir. Sıhhatte değildir. Efendim, keyifte değildir, oyunda değildir, zelfte değildir, tatilde değildir, efendim, masanın başında değildir, baklavada, berekte, kaymakta, çörekte değildir. Nerede Allah'ın Allah'a kul olmaktır. Allah'ın yolunda gitmektedir. Eğer bunu yapabiliyorsak, dünyanın en akıllı insanları arasındayız. Eğer bunu yapamıyorsak, diye bir işler sebep olmuştu. Cuma'yı gidememiş. Hı hı. Sen olsun sen aptal adam. Cuma'yı üç defa kaçırdın mı hı hı. üç defa Cuma'yı kaçırdın mı kalbini Allah mühürleyecek. Ceza. Belediye zabıkısı geliyor. Cezayı yazıyor. Kepengi kapatıyor. Mühürlüyor. Kırmızı bal mumunu takıyor. Oraya. Kalbi mühürleyecek. Akıl mı yani? Yani yer yer olsa Dünya yıkılsa insan kalkar. Bu duruma düşmemek için ne yapar? Gelip Cuma namazını kılar. Cuma'yı engellemekten daha büyük durum olur mu? Neden Allah'ın minmene, anne sadece Allah'ın yüz fi Mescitlerde Allah'ın adını engellemeye çalışanlardan daha zalim kim tasavvur olabilir? Daha alçak, daha zalim kim olabilir? O mescitleri harap etmeye çalışan insanlardan daha aşağı kim olabilir diye? Kimse olamaz. En aşağı onlar diye bildiriyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bildiriyor. Yani tesirli olsun diye. Kafaların çalışmasını dinleyenler de ürtersinler diye soru tarzında soruyor. Bunlardan daha zalim kim olabilir? Yani En zalim bunlar. Düşün düşün başka zalimleri. Adam öldürmüş, yol kesmiş, hırsızlık yapmış, Efendim, küçük çocukları şöyle yapmış, böyle yapmış bile. Zalim, tamam, zalim, tamam, zalim, tamam ama Allah'ın evlerini kapatandan daha zalim kim var? Allah'a ibadeti engelleyenlerden camileri harap etmeye çalışanlardan daha zannin kim var diyor. Allah soruyor. Bak kafanızı çalıştırın bak bütün düşündüğünüz fecaetleri bütün zulümleri hepsini sıralayın hepsinden bu daha büyük zulümdür demek istiyor. Çünkü Allah'la kulu arasına giriyor. Kulu cehennemiz ediyor. Allah'ın gazabına uğratıyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim gözümüzü açalım. Tafletten uyanalım. Kendi kendimize saat başı uyan gafletten diyelim. Aklımızı başımıza toplayalım. Gaye para değildir, mark değildir, dolar değildir, zenginlik değildir, sıhhat değildir. Paralar, kullar, mallar, mülkler, evler, barklar, işler, güçler. Allah yoluna feda olsun. Canlar feda olsun. Sen Allah'ın yolunda yürümeye çalış. Namazını bırakma. Ezan, hayyâre selah dedi mi? Gel namaza dedi mi? <gülüyor> Lebbeyk Allah'ım ve Lebbeyk'te. Lebbeyk sadece Kabe'de denilmez ki. Kapat gitsem de yani caniye git. Allah çağırıyor. Evine çağırıyor. Kulum namaza gel diyor. Namaza gelirsen felah bulacaksın. Felaha gel diyor. Dünya yıkılsa gel. <gülüyor> Efendim kazancımı işte Müşteri kaçarmışlar. yeni dibine basın öyle müşterinin parası. Onu, onun da o vakitte orada olmaması lazım. Suhul Arabistan'da ne yapıyorlar? Dükkanı kapatıyor. Müşteriyi dışarı kış alıyor. Çık dışarı. E niye? Ezanı okuyacak diye diyor. Müşteri de. Çünkü o müşteride de hayır yok. O parada da hayırıyor. yok. Helal ticaret haram oluyor. Onun için aziz ve kardeşlerim neye tamah ettiğimizi düşünelim. Niye tamah ediyoruz? Televizyondaki filmi kaçırmamak için yasınamazına gelmiyor. Ya yazıklar olsun be. Böyle, bu kadar pişirdim mi Müslümanlar? İman bu kadar zayıfladı mı? Yani fiilen böyle oluyor da kendi ayıplamak babında söylüyor. Niye biz bu para kutularının esiri olduk? Niye bu, bu fe, fitne fesat kutularının karşısında bu kadar böyle e, şey yaptık, İbn-i olduk yani, ayrılamıyoruz. Allah hayyâleksalâ, hayyâlel-felâh diye bağırttırıyor minareden, adam televizyonun karşısından kalkamıyor. Dükkanda müşteriye dur diyemiyor. Bizim bir arkadaşım ziyaretine gittim ben sakallı böyle. Hukuk fakültesinden mezun sakallı. sakallı. Cuma ya yakın. Hoş geldin dedi. Kocaman bir şişe çıkarttı. Kılıç gibi bir şey çekti kapağından. Efendim, oh güzel bir hacı sürdü. Yağlandık şey yaptık. Yağlı pehlivan gibi. Ondan sonra kalk gidelim canıya. Yani güzel koku sürünmek şey diye efendim aldırmıyor kimseye. Beğenen beğensin. Amma ağır koku falan diyor. Kim yazar söylesin koku sürünmek, sünnet. Süründük, kapının tam kilicini kapatacağız, hiç unutmuyorum. Birisi geldi, aman ustam dedi, işte hani geçen gün sana verdiğim tamir için şey var ya, onu veriver ver, ne olur, işim acele. Daha namaza yarım saat var. Namazdan sonra dedi. Namazdan sonra. Aman ne olursun hıkta mıkta bir verin. Namazdan sonra dedi, bir taraftan çat kilitleme devam ediyor asma kilidi. Ben de yürüdük dedim ki, e, veri verseydim. Yok hocam diyor. Yarım saat var namaza dedim. Veri verseydim. Yok diyor. O müşteriyi şeytan gönderdi diyor. O müşteriyi bana şeytan gönderdi. Ben şimdi kapıyı asam, içeri girsem, onun işini bir, şeyta, bir şeytan bir müşteri daha gönderir diyor. Bir daha gönderir, bir daha gönderir. Benim cuma namazımı tehlikeye sokar diyor. Onun ona, ona taviz yok diyor. Böyle olacak. Yani Müslümanın böyle olması lazım. Bizim bu kafayı değiştirmemiz lazım. Kurban bayramında kuzu kafalarıyla mı değiştireceğiz? Ne yapacaksak yapacağız. Efendim, koç kafalarıyla mı değiştireceğiz? Efendim, bu köhne kafayı değiştirmek lazım. Pırıl pırıl mümin kafasına sahip olması lazım. Yani yaptığı her şeyi Allah rızası için yapan, kınayanın kınamasından korkmayan. Şimdi bakıyorum, Toplantılar filan yapıyoruz. Tasavvuf musikiyeti. Güzel. Dini musikiyeti garb, garbın tangırtısına, tungırtısına tercih etmiş. Adamlara bakıyorum kravatlı. Grand tuvalet. Perhiz bozuldu. Bu perhiz, bu ne lahana turşusu. olur mu? Mideyi bozar. Yani bütünü de Müslüman olmak lazım. Yarım, yarım Müslüman olmak. Yüzdeli Müslüman, yüzde otuz iki Müslüman. %16 Müslüman %42 Müslüman, böyle olmaz %100 Müslüman olmak lazım, diniminden, kuşamına Müslümanın hali başka olur evvel ben kravat takmazsam hık olur, fık olur, hiç şey olmaz ne diye takıyorsun? bak ben takmıyorum üniversitede de hoca olduğum zaman da tabi hani doktora intihanı, doçent intihanı vesaire falan mecburiyetler oldu o da mecbur edenlerin vebalidir ama onun dışında takmadım. Kravat takmayan hoca diye geçtik yani. Ne diye takayım? Ne diye başkasını takayım? Benim dedemin töresi var. Benim kendi örfüm var, adetim var. Ben namaz kılıyorum. Darıcık pantolonla iki defa namaz kıldım mı dizi delinir, poposu yırtılır. Apış arası açılır. Olmaz. Benim biraz bol olacak. Sonra arkasını örtecek erkeğim de tesettürü var. Sadece tesettür kadının mı? Yani kadın örtünecek de erkek şöyle üçgen mayoyla durabilir mi? Hayır o da duramaz. Onun da tesettürü var. Onun da vücudunun haklarının belli olmaması için. Niye biz namazda bu cübdeyi giyiyoruz? E, Namaz Allah'ın huzuru olduğundan en güzel kıyafetleri giyiyoruz. Dışarıda niye bırakıyoruz? Hasılı söz sözü de açtı da dertlendik. Derdimizi söylüyoruz. Her şeyinizi kontrol edin. Yani benim şu tıraşım İslam'a uygun mu? Acaba sahabe-i kiram nasıl yaparmış? Acaba Peygamber Efendimiz'in bu husustaki emri, tavsiyesi, sünneti neymiş? Sorun. Acaba tıraşım uygun mu? Saçım uygun mu? Sakalım uygun mu? Bıyığım uygun mu? Efendim bilmem, gömleğim uygun mu? Ceketim uygun mu? Paltom, padesim uygun mu? Çorabım uygun mu? Pabucum uygun mu? Evim uygun mu? İşim uygun mu? Adam Müslüman yaptığı iş gayrı Müslüman işi. Mesela. içki satıyor, birbirine ne yapıyor? Müslüman yapmaz ki. Faiz alıyor, faiz veriyor, faiz yazıyor, faiz çiziyor. Müslüman yapmaz ki. Müslüman haramla iştigal etmez ki. Böyle olursak, tabii Muzar kabilesi kalmamış, ortada Rebi'a kabilesi kalmamış, herkes imtihan oluyor, gelip geçiyor. Bu dünya bir misafirhanedir. Herkes geldi geçti. Bak şimdi hadis-i şerifte evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir rebia kabilesi varmış. Bir mudar kabilesi varmış diyoruz. Mudar kabilesi İslam'a yardım ediyormuş. Rebia kabilesi yardım etmemişmiş. Masal. Geçti gitti hepsi. Hepsi Allah'ın divanında hesap verecekler. Ne yaptıysa. Hayır işlediyse hayrının mükafatını alacak. Şer işlediyse şerrinin cezasını çekildi. İmtihanlar bitti. Zil çaldı. Kalemleri kaldırın bakalım dedi. İmtihan bitti. Kağıtları hocalar topladı. Artık ne yazdıysa onun cevabı, onun notu, onun şeyi sonucuna göre imtihanıya geçti ya kaldı. Ya cennetlik oldu ya cehennemlik oldu. Şimdi asıl bizim bu hadisi şeriflerden kendimizin alacağımız ibret muhtemelen kardeşlerim biz kendimiz düşünelim. Diyor ki, şairin birisi, Mevlana Celalettin mi Rumi? Yani birisi ama er kişi, müstesna birisi. Diyor ki, ölüye, yazık yazık diye ağlama. Sen asıl kendine ağla. Yazık senin için. O bitirdi işini. Yazık varsa sen sen kendine ağla. Asıl. Biz asıl kendimizi ağlıyoruz. Yani biz, Rebi'a kabilesi tarafından mıyız? Mudar kabilesi cephesinden mıyız? Allah'ın yolunun yolcusu mıyız? Rahman'ın askeri mıyız? Şeytanın askeri mıyız? Rahman'ın hizbi mıyız? hizb Rahman mıyız? hizb Şeytan mıyız? Nereye hizmet ediyoruz? Hakka mı hizmet ediyoruz? Batıla mı hizmet ediyoruz? Allah'ın rızasını kazanacak yolda mıyız? Allah'ın gazabını çekecek yolda mıyız? Bunu inceleyelim, soralım kendi kendinize. Herkes sor. Her işinde sor her şeyinde, her teferruatta bile sorsun, düzelsin. Yiyecek diye alıyoruz. aldığınız yiyeceğin içinde domuz yağı oluyor. Şekerin içine, şekerlemenin, bilmem kutunun içine koyduğu misafire tutulacak ikramının içine likör damlası damlatmış alçak hain. Likörlü. Ah ha işte şu sağdaki, soldaki şekercilerden bazılarım. O halde insan aldığı şekeri bile düşünecek. Kontrol edecek, bakacak bu şekerin içinde ne var? Bilmem, meyve likörü var. Başına çalınsın senin meyve likörü. Ben senden şeker istedim, içki istemedim ki alçak. Ben bucak bucak kaçıyorum. İçki satan bakkaldan bile alışveriş yapmıyorum. Hiç tahmin etmedim şekerciden likör çıkacağını. Sen ne misin, ne casusmuşsun girmişsin aramada, utanmadan Müslüman mahallesinde likörlü şeker satıyorsun. Bari yaz. Bu şeker lükörlü değil mi? Gayrimüslimler içindir de. Madem satacaksın. Müslümana bildir. Sakallı Hacı Efendi geliyor. Efendim Hoca Efendi'ye bir kuzu şeker getireceğim diye. Efendim oradan bir, bir şey alıyor. Hadi içilik lükörlü. Demek ki şekerimle de kontrol edeceğiz. Ya da her şeyi kendimiz yapacağız. Tavuk murdar olmuş olabilir, ölmüş olabilir. Efendim aldığın et nallı kuzu olabilir eşek eti olabilir, ateş eti olabilir ya her şeyi yaparlar. Yani sen kendin müesseseni kur. Bak biz burada bizim hoca olarak başka işimiz yok mu ya? Bizim asıl işimiz dua ve ibadet. Köşede nezih et marketi kurduk. Yani nezih et ne demek? Temiz. Yani kesimi vesaire şuşu buşu. Amerika'dan gelmiş et midir, buzlu et midir, helal midir, haram mıdır? Her şeyi ölçmek lazım. Elbise Elbise de haram mı tasavur eder misin? Kumaş falanca kumaş Tasavvur eder misin? Aklına bile gelmez. Ama şeytanlar neler yapıyor? Bunun apresine domuz yağı sürüyor. Domuz yağından alınmış şey sürüyor. Yani bunun parlak durması hani kumaş ilk böyle terziden çıktığı zaman pırıl pırıl apres mi dönüyor? İşte efendim ilk şeyi e onun içinde haram malzeme olabiliyor. Demek ki ben de dedelerim gibi. Efendim tezgahta tıkıdık tıkıdık. Demek ki efendim mekiği bir o tarafa atıp bir o tarafa atıp kendi abamın kumaşını kendim de okuyacağım galiba. Ya da kumaşçı kardeşlerim birleşecek helal kumaş. Helal et. Helal bilmem ne. Hepsini şey yapacak yani. Başka çaremiz yok. Her şeyi yeniden imtihana tabi tutup her şeyi yeniden kontrol edip eğri olan şeye efendim hayır demesini öğreneceğiz. Şimdi benim ben üniversiteden emekli bir profesör. Yani 40 tane toplantıya katılıyoruz bir haftada. Uykumuzu, durağımızı şaşırdık. Gece mi uyuyacağız, gündüz mü uyuyacağız bilemiyoruz. Düşmanı çökertmenin yollarından birisi nedir biliyor musunuz? Hani gitsek de sana bomba asla, öldürecek de herifleri. Kardeşlerimizin intikamını alsak da bilmem ne de vesaire de, vesaire de. Çok kolay yolu var. Ben bunu dergilerde yazdım ama ne anlayan var ne dinleyen var. Ehmiyetini anlamıyor diller. Ehmiyetini anlamıyor. Dedim ki birisin imal ettiği bir malı aldınız mı ona iyilik yapmış oluyorsunuz. Çünkü sen bir mal alıyorsun, öteki bir mal alıyor, öteki bir tane alıyor. Böylece ne oluyor adam? ''Şu kadar yüz bin sattım, şu kadar kilo sattım, bu kadar ton sattım, şu kadar kar ettim.'' diyor. Aldığı parayı götürüyor, Sırp'a veriyor, Yunanlı'ya veriyor, Ermeni'ye veriyor, Yahudi'ye veriyor, düşmana veriyor. Yani sen düşmanını koynunda besliyorsun, koynunda yılan besliyorsun. Ne yapacaksın? Aldığın mala bile dikkat edeceksin. Kendi malını yiyeceksin, başkasının malını almayacaksın. Sapır sapır dökülecek o devletler. Sen ticaret yapmadığın zaman... Sen onun malını almadığın zaman sapır sapır dökülür. İslam'ın yayılması da ticaretle, savunulmazsa ticaretle. Bu önemli diyor. Ama millet ekonomi bilmiyor, işletme bilmiyor. Devletlerin nasıl yükseldiğini, nasıl yıkıldığını bilmiyor. Osmanlı'nın neden zayıfladığını bilmiyor. Avrupa'nın neden kuvvetlendiğini bilmiyor. Efendim mücadelesinde onun için sonuç alamıyor. Malını almayacaksın kardeşim. Malını almayacaksın. Sevmediğin insanın malını almayacaksın. Sevdiğin insanın malını alacaksın. Gideceksin. Ve yoksa üreteceksin. O da vazife. İmal edeceksin. Yoksa imalini sen yapacaksın. Japon güneşe tapıyor. Bu köreç. Japon'un malını almayacaksın. Ha, geldi alma. Sude Arabistan Japon, Maladolu, Japon malı dolu, bilmem nere Japon malı dolu, bilmem Japon malı dolu. Falanca malını almayacaksın filanca. Falanca heriflere de diyeceksin ki filanca devlete de sen Müslümanlara filanca yerde hıyanet ettiğinden ben sana ceza olarak senin mallarını bundan sonra milletçe, devletçe, ümmetçe almıyorum. Adam çökecek. Bak IBM firması çöküyor diyor dünkü gazeler. Avrupa'da devletlerin ilerlemesi sıfır noktasında. Zarar ediyorlar. Yani sen yardım etmezsen batacak. Düşmana yardım ediyorsun, kuvvetlendiriyorsun, zenginleştiriyorsun, palazlandırıyorsun. Ondan sonra o da sana saldırıyor. Çok dikkat edeceğiz. Aldığımız her mala çok dikkat edeceğiz. Yani İslam düşmanının malına ambargo koyacağız. Yani şu fikir sadece şu camide siz de bizim aramızda değil de bütün Müslümanların arasında olsa yani ben Müslümandan mal alacağım, efendim, İslam düşmanlarından, Müslümanları kesenlerden efendim, mal almayacağım deseniz iş gidecek. Bak çocukları alıyorlarmış, organ bankası satıyorlarmış. Böbreği gidecek, kalbi gidecek, damarı gidecek çocuk. Parça parça satıyor ya yani, şey yapacak yani, kesecek, şey yapacak. Doğruysa korkunç bir feci bir iş yani. Onun için Allah sorar bunları. İnsana Allah yaptıklarından da sorar. Yapması gerektiği halde değil. yapmadıklarından da sorar. Türkiye'de yapmadıklarından dolayı bir sorumluluk yok. Türkiye'nin acayipliğinden birisi bir görevli yapması gereken bir görevi yapmazsa sorumluluk diye bir şey yok. Yaptığı zaman mahkeme mahkeme sürünüyor da iyi niyetle bir şey yapsa yani mahkeme mahkeme sürünüyor da yapması gereken bir görevi yapmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Halbuki yapmamaktan dolayı da bir sorumluluk gelmesi lazım. Namazı kılmamakta bir sorumluluk yok mu? Orucu tutmamakta bir sorumluluk yok mu? Zekatı vermemekte bir sorumluluk yok mu? Var. E, o zaman yapmayana da sormak lazım. Sen, senin görevi bu işte şu ihmalde şu görev kimin falan dönemde. Niye yapmadı? Ceza. Niye yapmadı? Diye ceza vermek lazım. Bu ceza tabi Nasıl olur? Bir şuurla olur. İçtimai bir şuur. Yani ümmet şuuruyla, millet şuuruyla olur. Şey yapacaksın. Baktın gibi herif edepsiz. Onu da öyle Daha bir başka türlü cezalandırma imkanımız olsa onu da yapalım. Silaha alalım, harp edelim, darp edelim vesaire ama kolay tarafı bu. Almayacaksın. Markasına bakacaksın, araştıracaksın. Almayacaksın. Bu kadar basit. <gülüyor> İkinci hadis-i şerife geçelim bari. İkinci hadis-i şerif bu seyfada. İzâ atarsa, İzâ atarsa, Ehadüküm, Fel yekulil hamdü lillâhi rabbil âlemîn, Vel hamdü lillâhi alâ küllî hâl, İzâ kâle zâlike yekul men indehu Yer haminsallâh, Ve izâ kâle fel yekul hüve, Yevferullâhu lena ve lekûm. Bu ikinci hadis-i şerif hapşırmak vuku buldu zaman ne söyleyecek? Bu konuda bir hadis-i şerif. <gülüyor> Peygamber Efendimiz buyuruyor, buyuruyor ki çok kaynakları var efendim. İbn Abbas'tan rivayet edilmiş. Bazıları İza atasfe sizden biriniz hapşırdığı zaman Ter yekul elhamdülillahi rabbil alemin ve elhamdülillahi hal. Hapşırdığı zaman ne diyecek? Elhamdülillahi rabbil alemin ve elhamdülillahi ala külli hal diyecek. Yazılırım bunu. Yani alemlerin Rabb'ine hamd olsun. Her hal üzere Allah'a hamd olsun. Yani iyilik, kötülük, bolluk, darlık her hal üzere Allah'a hamd olsun. Elhamdülillahi rabbil alemin ve elhamdülillahi ala kulli hal. Rica hapşıran kendisi bu sözü söyledi mi? Fe yekul men indehu. Yanında bulunan bunlar öteki Müslüman da ona desin ki o zaman bekleyecek, geçecek. Hapşırdı bakalım arkasından bu ne diyor diye Kulak bakacak, bekleyecek. Elhamdülillahi rabbil alemin ve elhamdülillahi ala kulli hal dedi mi? Hapşıran dedi. O zaman ne diyecek bu yanındaki kişi? Fe yekul men indehu. Ya hamdallah. Allah sana merhamet etsin diye dua edecek. Yerhamet Allah diyecek. O hapşırdığı zaman Elhamdülillah rabbil Alemin ve Elhamdülillahi ala kulli edince bu da Allah sana merhamet etsin diye dua edecek. Müslüman hapşırana böyle dua edecek. Ve izakale Feliye kul huve Yanındaki bu sözü söylediği zaman hapşıran bu sefer cevap olarak ona diyecek ki tabi o dua etti o ne yapacak o da ona mukabele etmesi lazım yagfirullahu lena ve Allah senin sizi de bizi de mağfiret eylesin yagfirullahu lena ve bunları ezberlemek lazım öğrenmek lazım yani Müslümanın selamı başkadır selamının manası da başkadır esselamu aleyküm nerede günaydın nerede kutun tat nerede selamı başkadır oturması baş, başkadır kalkması başkadır ibadeti başkadır her şeyi kendine mahsustur güzeldir hiçbir şeyin takvidi değildir Tamdır derin manalıdır güzel manalıdır. Hapşırdığı zaman Allah'a ham deedyecek ve öt ötekiisi onu duyunca ona dua edecek yani ha Allah diyecek o kendisine dua edildi diye ya yarfirullah lena diyecek. Başka rivayetler de var. Belki o gelecek çıktı. 4 tane hadis şerif var bu konuda. Onları peş peşe hızlı okuyiverelim. İza atese ahdukum felyekul elhamdülillah. <gülüyor> Kâreti'l melâikete رَبِّ Alemin, فَيْزَا قَالَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَةِ الْمَلَاكَتُ يَرَحِمَكَ Birisi hapşırdığı zaman diyor bu ikinci hadis-i şerifte, bu İbn-i Abbaslanmış, öyle kişi Salim-i i̇bn denmiş. Yazılar yukarıya diyor, karışmış. Doğrusunu söyleyelim, tasgih edelim. اِذَا اَتَسَا اَحَدِكُمْ Sizden biriniz hapşırdığı zaman فَقَالَ Elhamdülillah hapşalık da arkasından elhamdülillah deyince devam etmiyorsa melekler Rabbil Alemin derler. Yani elhamdülillah deyip kesme Rabbil Alemin'i de ekle. Melekler tamamlarlar Rabbil Alemin. Ve izakale, Rabbil Alemin elhamdülillahi Rabbil Alemin derse aksırar. O zaman Garedil Melaike diyor Rahimekallah. O zaman melekler ona ha şimdi olduğu gibi yani Allah sana merhamet etsin rahmetini ihsan eylesin derler. Demek ki yani Allah Elhamdülillah Elhamdülillah demek güzel ama melekler istiyorlar ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin dersin. Daha güzel olacak. Alemlerin Rabbı olan Allah'a hamdolsun. Alemlerin bütün alemlerin maliki mutasarrıfı sahibi, besleyicisi, geliştiricisi, efendim, değiştiricisi, nimet vericisi Allah onun öyle olduğunu şey yapınca Olum rahim rahmetekallah Allah sana merhamet etsin derler. Şimdi bu Rabbülelerin kelimesi üzerine tabi çok uzun konuşmak lazım. Çünkü Fatiha'da geçiyor. Efendim. Tesbihatta geçiyor ama manası çok derin. Çok derin. Rab ne demek? Çok kimse bilmez. Arap okuyanlar bile çoğu bilmez. Rab ne demek? Bir şeyi alıp besleyip büyütüp geliştiren büyüten demek. Hani nasıl çocuğu terbiye edene mürebbi diyoruz. Yani nasıl bir tohumu alsan efendim bir çiçek, sümbül soğanını, ...saksıya alsan, sulasan, baksan, vitaminini versen, toprağını karsan, ilaçlasan vesaire sonunda efendim onu şey yapsan bir çiçek sümbül haline gelse veyahut küçük bir kuzuyu alsan efendim biberonla beslesen, büyütsen, efendim, tarlada otlatsan, kocaman hale getirsen, onun gibi. Yani biz besleyip, geliştirip, büyütmek manası var Rabb sözünde. Rabbul Alemin yani alemlere böyle nimetlerini verip besliyor, alemleri geliştiriyor. Yani büyütüyor, geliştiriyor varlığını tekamül ettiriyor yani. Alemlerin Rabb'ı demek bu manası var. Çoğu bilmez bu manayı. Alemlerin sahibi diye gelip geçer. Sahip değil. Düz sahip değil yani ben yalo da tarlam var da gidip bakamıyorum bile ağaçlar kuruyor böyle sahiplik yani sahip öyle değil Rabbül alemin demek yani alemlerin sahibi ama ihtiyaçlarını görüyor besliyor bakıyor büyütüyor demek yani o manağı var alemlerin rabbi yani her nimetimiz her ihtiyacımızın karşılanması oradan yani Onun için Elhamdülillahi Rabbil şükür manasını ondan taşıyor. Yani o alemlerin Rabbine hamd olsun diye o mana oradan geliyor yani. Rabb kelimesinin bu manası bilir. Rabb kelimesi artmak manasıyla ilgilidir. Ve e, yer bu. Yani ayet-i kerimede de geçiyor bu mana zaten. Yani siz Allah yolunda sadaka verirsiniz, verirseniz Allah onu kendi indinde arttırır, çoğaltır sadakayı, besler, büyütür, geliştirir, küçücük bir sadaka Uhud'da gibi olur. Allah onu kıymetlendirir. Hani bir tasarrufun olsa götürsen, efendim bir helal firmaya versen, o da ticaret yapsa, geliştirse, şey yapsa, kocaman etse gibi. Ama faize verirsen malı o zaman yer bu indallah. Allah indinde gelişmez diyor yani sen gelişecek sanıyorsun ama adam mesela tuttu filanca tefecilere efendim %80 %90 %100 %120 faiz veriyoruz deyince millet faiz haram filancayı unuttu faizin haram olduğunu efendim evini sattı düşündü ki 100 milyona evi satacağım efendim 120 milyon alacağım bir senede ayda 10 milyon bedavadan gelecek faiz parası haram ama olsun Aldırmıyor. Yiyecek onu. 10 milyon, 10 milyon. efendim, da bizim kalmayacak. Artık keyif edecek. Boğaz'da, orada burada filan. Sen misin böyle düşünen? Ver bakalım paraları. Sat bakalım evi evvela. Evvela bir sat. Tuzağa bir girsin bakalım ayağın. Evvela bir evi sattı. Ondan sonra da tefeciye parayı verdi. Tefeci paraları topladı, topladı. Pır. Hadi bakalım şimdi mahkemeye... Miracaat et. Ben bu adama şu kadar para vermiştim de işte o paranın aslını bile vermedi de vaat ettiği şeyi de yapmakta. Sana daha çok ceza Allah yapıyor o cezayı. O cezayı veren Allah. Sen misin? Haramı helal düşünmeyen, bedavadan kazancı düşünen. Üçüncü hapşurmakla ilgili hadisleri i okuyalım. onu da okuyalım. İza atasel uhu febzeuhu bilhamdi ve inkâl ezalike fe inne zalike dawaun min kulli daim ve min bir kimse hapşırdı zaman siz de ona elhamdülillah deyin yani söylemezse hapşırdı elhamdülillah demedi siz ona ondan övel davranıp madem söylemedi unuttu elhamdülillah diyelim ona etmenin zamanıydı, sen onu unuttun gibilerden ona elhamdülillah deyiverin. Siz böyle başlarsanız elhamdülillah demeye oh elhamdülillah demeyi unuttu. Hapşırdı duruyor öyle. Sen elhamdülillah dedin. Tamam sen kazandın. Birinci ipi göğüsleyen sensin. Yarışı sen kazandın. Ha, sen elhamdülillah dedin mi? Te inne zâlike devâmin min ve min ve ce'il ve min ve ce'il yani bu her hastalığın şifasıdır elhamdülillah demek ve böğür ağrılarının şifasıdır böğründeki sırasındaki hastalıklara da şifadır yani demek ki maddi manevi her hastalığa deva alıyor yani Allah demekle böyle bu kadar şey olur mu diye hatırına gelebilir bir insan olur ya hani şeytan boş durmuyor insanın içinde böyle kazana kömür atıp duruyor kızdırmak için Kara kara kemirleri atıp duruyor. içeride fokur fokur kaynatmaya çalışıyor tabii. Böyle diyebilirim. Mesela kardeşlerim. Allah verir. Başkası veremez. Başka zenginler veremez ama Allah verir. Allah bil la ilahe illallah diyene cennette köşk veriyor. La ilahe illallah. Kısaca bir söz işte. La ilahe illallah diyeni cennete sokuyor, Cennette köşk veriyor. Bismillahirrahmanirrahim diye işe başlayan işçinin hasbetiniyor besmele ile başlayanın işini rast getiriyor besmelesiz başlayanın işini gülüp bırakıyor çünkü yapan eden veren Allah bu sözler Allah'ın rızasına hoş geldi mi Allah affediyor hoş gelmedi mi ceza veriyor onun için yani sözün kısalığına bakma manasına bak bir de o sözü sevene bak Allah seviyor sevdiği da seni takip ediyor üçüncü dördüncü mu oldu? Dördüncü hadis-i şerif hapşırmakla ilgili. Şimdi bazen geçenlerde Ankara'da bir şey geldi, bahis geldi, hadis-i şerifleri okuyoruz. Rüya ile ilgili. Rüya Kur'an-ı Kerim'de var, hadis-i şeriflerde var. Önemli bir olay rüya. Yani Bazen olacak şeyler insan rüyada görür. Ertesi şeyler şeyleri filan. Tabii rüya geldi, rüyayı anlattık. Beğenen beğeniyor da insanların kalabalığının içinden de çeşitli tipler de çıkıyor. Ya biz buraya masal ve rüya dinlemeye mi geldik diye bir kağıt gönderen de oldu işin içinde. Sıkılmış mevzadenin canı. E ne yapalım konu bazen öyle geliyor bazen böyle geliyor. Çeşitlilik oluyor yani her şeyi öğrenmekte fayda var. Bu da bugün de böyle oldu. Hapşırmanın efendim e, adabıyla ilgili, hapşırmadan sonra söylenecek sözlerle ilgili geldi. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz bunları söylemiş, bunun sevabı var Esrarı var, incelikleri var, hatırası var. Ah, Hazreti Adem atamız yaratıldığı zaman şöyle bir uyanmış, doğrulmuş ilk önce bir şap hapşu diye hapşırmış. Ta o zamana kadar gidiyor. O zaman elhamdülillah demiş. Melekler de herhangi diye bu yeni yaratığa dua etmişler. O mana, o, o ana anne devam ediyor. Mesela Haç'ta İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer validemizin Safa ile Merve, Merve arasında gitmesi gelmesi adab olmuş. Çeşitli incelikler var. Nasıl Kabe'nin etrafında dönmek, meleklerin Beytül mamur etrafında dönmesinin sembolü ve hatırası. İslam'da çok derin şeyler vardır. Yani işin içinde iş vardır. Esrarının içinde ibadetlerin nice nice daha esrar vardır, incelikler vardır. Erbabı bilir. Dördüncüsü, İra Atavse اَحَدُكُمْ فَلْ يُشَمْمِتْهُ جَلِسُهُ فَاِذْ زَادَ عَلَى سَلَاسِمْ فَهُوَى نَسْكُمُنْ وَلَا يُشَمْمِتْ Bu da işe bir hudut koyuyor. Diyor ki, sizden biriniz hapşırırsa, tamam, yanında oturan arkadaşı üç defa ona Desin, elhamdülillah dediği zaman işte buna teşmitül atıs derler hapşıranın hapşıranan şey yapmak efendim yani hayır dua etmek iyiliğini temenni etmek üç defaya kadar bunu yapsın üçten fazla yaparsa demek ki adam hasta nezle peş peşe. ben bazen alerjik mi oluyormuş ne oluyormuş bir hapşırmaya başlıyorum gidip burnumu yıkamazsam ağzımı çalkalamazsam yeri göğü, tavanı havaya kaldıracak gibi hapşırttırıyor. Uzun zaman. Demek ki ondan sonrası üçten fazlası oldu mu artık o bir hastalıktandır, nezledendir. O zaman üçten sonra artık söylemeye licim yok. Adam hapşırıyor, elhamdülillah hapşırıyor, elhamdülillah hapşırıyor, elhamdülillah elhamdülillah. Artık her şeyin bir hududu var. Üçten sonra demesin demiş Peygamber Efendimiz. Üçüncü hadis-i şerifi okuyacağım, 55. sayfada bitireceğim. Bu üçüncü hadis yerif artık konuyu değiştirdi. 55. sayfanın üçüncü hadisi. İza azamat az ümmeti et dünya. Nüziat minha hey etül İslam. Burada hey -e yazılmış. Ve izâ tereketil emre bil ma'rufe ve nehy'e anil münkeri hurrimet bereketil vahyi. Ve izâ tesâbet ümmeti sakatat min aynillah. Ebu Hureyre radıyallahu ahten. Bu bugünkü dersimizin son hadisi şerifi. Ebu Hureyre rivayet etmiş ki, Peygamber Efendimiz buyuruyor. İzâ Azamet ümmeti dünya. Benim ümmetim buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani ümmeti Muhammed. Benim ümmetim dünyayı gözünde büyüktü mü? Dünyaya tazim etti mi? Ehemmiyet verdi mi? Müzi ha minha heyetü İslam. İslam'ın heyeti ondan çekilip alınır. Heyet diye yazmış. Burada açıkça hemze var. Ama baktım heybet manası da var. Yani İslam'ın o insana verdiği heybet ve vakar ve efendim saygınlık diyelim yeni tabirle Allah tarafından onun üzerinden çekilir alınır. Veyahut buradaki ilk manasıyla İslam'ın Umumi görünüşü, efendim heyeti topluca o kişinin üzerinden alınır. Ümmetin dünyayı tercih ederse, dünyaya hürmet ederse, dünyaya neyle ederse dünyaya dalarsa demek yani. O zaman şey gidiyor elde. İzzet gidiyor, heybet gidiyor, İslam'ın ana heyeti köşüp gidiyor, darılıyor yani İslam'ına, İslam, İslam kalıp gidiyor üzerinde. İslam heyet topluluk demek yani İslam'ın topluluğu şöyle, sen misin dünyaya meyleden vay Müslüman vay sarıldım sana kalkıp gidiyor kuru bir şey kalıyor geldi yani İslam'ın heyeti gidince kuru bir şey kalıyor geldi Viza izâ emre bil ma'ruhu ve nehye anil münker <gülüyor> ümmetim gene emri marufu nehi münkeri terk ederse emri marufu ne demektir şu şunu şunu şunu şunu yap İyi şeyleri yaptırım için etrafa söylemek, nasihat etmek, yaptırmaya çalışmak, hatta zorlamak. Vennehi anil münker. Kötü olan şeyleri de yaptırmamaya çalışmak. Hiç içme, onu yapma, bağırma. Komşunun bahçesine tırmanma, elmasını koparma vesaire. Yani kötü şeyi yaptırmamak. İyi şeyi yaptırmaya çalışmak, kötü şeyi yaptırmamaya gayret etmek. Bunu terk ederse bu nedir? Emr-i varuh nehi mühker nedir? Harcadır. Müslümanların vazifesidir. Yani namaz gibi, oruç gibi bir vazife. Bunu terk ederse ümmetim, ne olur? Hurrimet bereketül vahiy. Vahyin, Kur'an-ı Kerim'in üzerlerine inmesinden, hasıl olan bereketten mahrum kılınır. Kur'an-ı Kerim'in bereketinden mahrum kılınır. Kur'an-ı Kerim'in bereketini tadamaz, bereketinden istifade edemez. Allah'ı vahy ilahinin kullara sağladığı manevi faydalardan faydalanamaz duruma düşer. Ne zaman? emir i maruf nehi mincer yapmadığı zaman gitti. İki, i̇ki tehlike. Etti iki. Üçüncüsü ve izah tesabbet ümmeti, ümmetin birbirlerine sövmeye, sövüşmeye başlarsa, sözler söylerse aleyhinde sebbe sövmek demek yani. Hani ana derler ya böyle ileri geri ağzından açıp gözünü söylemek. Sebbe sebbetmek, sövmek demek. Küfür diyoruz biz ama küfür imanın dışı olan bir şey manasında geldiğinde sebbetmek, sövmek düşe tam yani. Ha, ümmet birbirine sövüştüğü zaman o ona sövüyor, ona seviyor köğüştüğü zaman sakatatın aynella Allah'ın gözünden düşerler. Allah'ın gözünden düşer. Üç tehlike anlatıldı bu son hadisi şerifte muhterem kardeşlerim buna dikkat edin. Benim ümmetim dünyayı gözlerinde büyütürler, dünyaya dalarlar, dünyaya hürmet ederlerse İslam'ın hey'eti ondan çekilir alır. Müslümanlık kalması üzerinde. Dünyaya daldı mı Müslümanların ruhu heyeti kalmaz. çekili. Ne yapacak? Dünyayı sevmeyecek, ahireti sevecek. Dünyaya meyletmeyecek, ahirete meyledecek. Gayesi ahireti mamur kılmak olacak. Dünyayı mamur kılmak değil, cihet doldurmak değil, mevki makam sahibi olmak değil. İsterse bunların aksi bile olsa, ahireti kazanmak o yolla oluyorsa fedakarlık bile yapması lazım. Yapmazsa İslam serilir. Tamam anladık şimdi. Türkiye'nin durumunu da anladık. Bütün İslam aleminin durumunda anladık. Dünyaya meyletti ümmet. İslam'ın canı ciğeri, ruhu, ateşi, heyecanı, heyeti çekildi alındı üzerine diyor ya yani Müslüman. Sürü gibi. Azerbaycan'a saldırıyor, Ermenler kıpırtıyor. Filistin'de elini taşla eziyor.